Sen namazdan lezzet aldın mı, zevk aldın mı, tat aldın aman ne kadar güzel. Allah'la konuşma işte söyledim sana. Bila perde, mekandan münezzeh olarak tecelli eder Cenab-ı Hak salatta. Tahyatta da öyle, Esselamu Aleyke Eyühen Nebi diyorsun. Ey Nebi Zişan, Ey Nebi Muhterem, sana selam olsun diyorsun, salat olsun diyorsun. Esselamu Aleyke Eyühen Nebi.